521. konu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin, kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın, ayetinden neyin murat edildiği hakkındaki yorumu, Ebu İmran şöyle anlatıyor, Biz Kostantiniye seferindeydik, Mısır ordusunun başında Ukbe bin Amir vardı, Şam ordusunun başında Fudale bin Ubeyt vardı, Kostantiniye'den büyük bir ordu çıkarak saf tuttu, biz de onlarla savaşmak üzere saf tuttuk, Müslümanlardan bir kişi Rumlara hücumda bulundu, onların arasına girdi, sonra dönerek geri geldi. Halk o kişiye bağırarak, Subhanallah, bu kişi kendi eliyle kendisini tehlikeye attı, dediler. Bu sözler karşısında Ebu Eyyub el-Ensar'ı ayağa kalktı ve, ey insanlar, siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Halbuki bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu, dedi. Devamla, Allah dinini aziz kıldıktan ve yardımcılarını çoğalttıktan sonra biz de peygamberden gizli olarak bir kısmımız diğerine, bizim mallarımız tamamen gitti, biz mallarımızın arasında bulunsak, zayi olan mallarımızı yeniden kazansak ne güzel olur, dedik, bunun üzerine Allah Teala, Allah yolunda mallarınızı sarf ediniz, fakat kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik edin, çünkü Allah iyilik edenleri sever, bakara, 2 suresi 195 ayetini bizim yanlışımızı reddetmek maksadıyla indirdi. Böylece anlaşıldı ki, cihadı terk edip mallarımızla uğraşmak bizi tehlikeye sürükleyecek bir davranıştır. Bunun için Ebu Eyyub el-Ensari, ölünceye kadar Allah yolunda savaştı.